Allahü Amin. İllağül Rabbman al-Raḥim. Al-Hamdulillah Rabbil 'Alami. Ala ala <Anlam vom Shamim> ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammedü olan bir kitabına, ibaceden sonra giriyoruz Nisa Allah'a. Elba'u lil mulabeset Bismillahirrahmanirrahim bu bağ mulabeset içindir. <gülüyor> bu bağın mulabeset için midir? Yoksa ihtihane için bir Konusunda ihtilaf edilmiştir. İzmir'i bu noktada altı tane gerekçe getirerek bağının mülabetet için olduğunu ıspata çalışmış, daha doğrusu kuvvetlendirmeye çalışmış bu görüşü. Ama yine İzmir'in bu altı gerekçeye de altı tane karşı görüşün yani hiç ahane içindir diyenlerin görüşü olarak da cevap vermiş. Bunların hepsine girmeye tabii ki gerek yoktu Ama bir tanesi ki en göze çarpanıdır, onu söyleyelim hiç olmazsa. Bâ neden mülâbeset içindir? Yani mana şudur. Eftedi'ul kitaba bu kitaba başlıyorum diyorum Allah kusver. Ne olduğum halde mültebissel bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle ilişkili olarak başlıyor. İlişkilenerek başlıyorum. İstibatı demek. Cahiliye döneminde Kutlara tapanlar, Bismillâti, yani müşrikler, Bismillâti, bismil Bu ifadeleri kullanırlar da bir işe başlarken ve bu ismi de Bismillâti, Bismil-Ujza derken maksatları da kutlarının içimleriyle bereketlenme gidiyor. Teberruf idir. Dolayısıyla buradaki vayı biz mülafeset için yapacak olursak, Hi ilerleyen bölümde ifade edecek bunu mülâbesetten maksat da mutlak mülâbeset değil teberup yoluyla olan mülâbeset. O zaman Bismillahi rahman rahim der bazı da, e, mülâbeset içinde diyecek olursak biz de onlara red olsun diye yani müşriklerin o teberup niyetiyle yaptıklarına karşılık olsun diye. Bizde esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlıyor. Kutların adıyla değil demek oluyor. Dolayısıyla bu mananın buraya verilmesi en uygun manadır diyor. Gerekçelerden biri bu. Bir gerekçe daha söyleyeyim. Bir altı tane bunlar hepsini söylemeyeceğim. Bakınız biz meriye. İstihane için olursa eğer buradaki ba tıpkı ketetübil kalemi kalem ile yazdım Oradaki ba da istehan için. Ne demektir? Kalemi yazmaya araç, alet, vasıta yapmış oluyorsunuz. Alet olarak kullanıyorsunuz. Yani ba harflerini istehan için olunca ma badi ma kablindeki fiilin ne oluyor? Aleti oluyor. Kalem yazmanın aleti olduğu gibi. Eğer biz buradaki Bismillahirrahmanirrahim'in başındaki ba istehan için bir diyecek olursa. O zaman o bağın ileriye bir vasıta, bir alet maksude altı değil de bir vasıta gibi akla gelebilir. Onu tasarruf etmek için ne diyoruz? Buradaki bağ istihame için değil, mülabeşet. Ki mutlak mülabeşet içinde değil, teberruk manasında olan mülabeşet içinde diyor. Ve buna benzer başka gerekçeler de getirilmiş. Ve <gülüyor> sarfu halen yanbami Buradaki zar zarftan maksat car, mecrurdur. Bismillahi derken, da harbicen olur, Allah lafı da harbicen ve mecrurdur. O car, mecrur zarftır. Zarf ya lafif olur veyahut da müstakar olur. Buradaki zar lafif değil, zarfı müstakardır. Yani halidir derken onu demek istiyor. Demek istiyor ki ve zarf <Gülüyor> hal'un li zamir etediu. Burada ki bismillah etedimul kitabe Mukadder olan etedibul kitabe. Oradaki etediu'nun hafdındaki en eden hal. Yani etediu başlıyorum ene ben hafdında var. El kitabe kitaba ne olduğu halde mütebişen bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla ilişkili olduğum halde başlıyorum demek. Dolayısıyla o car lecruru neye taalluk ettirmiyor? Epte bir taalluk ettirmiyor. Ya efale ammeden olan yerde bir taalluk ettiriyor. bunu neden yaptığını biraz sonra zaten kendisi açıklayacak. Ve hamiden, hamiden kelimesi de hani Bismillahirrahmanirrahim hamiden. İsmi daha mültebişine tabi eder diyerekten zaten sakar yapıp tertipte de ne yaptık onu? Hal yaptık. Efteriyonun tahtlılık el eden hal yap. Hamiden kelimesi de aynı şekilde nedir? Talim ukra. Başka bir haldir. Nereden? iki yorum yapılabilir. Denebilir ki ikisini de söyleyecek. Hangisinin muvafık olduğunu da söyleyecek. Denebilir ki hamiden kelimesi aynen Bismillah gibi, yani zarfını sakar olan Bismillah gibi Eb-Tedi'un'un tahkımdaki en eden haldir. Besmele de oradan haldir, car Hamiden de oradan haldir. Buna hali müteraditedir. Yani bir ilhalden iki veya daha fazla kelimeyi hal yaparsanız, buna hali müter müteradife derler bunlar. Veya da diyebilirsiniz ki ikinci yorumdur bu onun tahtındaki eneden değil de, Bismillah'taki senden kendisine intikal eden ene zamirinden hal Bunu da diyelim. Yani Eptebi'un kitaba, kitaba başlıyorum. Ne olduğum halde Bismillahirrahmanirrahim Besmele ile mültebis olduğum halde kim? Ene. Oradaki mültebisenin tahtında ene. O mültebisen neske mensiyya olarak unutulup gitti, orada yok gibi görüldüğünde, onun zamiri nereye aktarılmıştır? Car mecrura. İşte o car mecrurun tahtındaki en eden haldir de diyebiliriz. Bunu derseniz, bunun adı da müteradife ol. Hali müteradife. Bu tür hallere, yani bir kelimenin, kelimeden, dil halden hal yapıyorsunuz, ondan sonra gelen hali, bu halin tahtındaki zamirden hal yapıyorsunuz, Ondan sonra gelen hali, bu ikinci halin tahmin mekan eden bu, buna ehval-i <gülüyor> Bu da olabildir. Bir şey yorumda yapılabilir. Ama hangisi bizim makamımıza, burada anlatacak olduklarımıza muvaffuptır değildir, o meseleye şimdi gireceğiz. Onun için diyor ki, ve hamiden, hamiden kelimesi, hal-ı başka bir halde Neden? İmmâ min zil hâlin ya birinci halden hâlden, yani eb ted unun tahtındaki eneden, veyahut da zamiriha, veyahut da birinci halin zamirinden. Ale i teradüfî, ev-i tedâfudî. Nefneşin müretteb var. Aley-i eğer her ikisi besmele ve hamdene eb onun unun tahtındaki eneden hal olursa Aley-i eğer birincisi yani besmele, eb onun unun tahtındaki eneden hal. İkincisi yani Hamiden, Besmele'nin tahtında o efal-i âmeden, mültebişenden, kendisine intikal eden, en eden hâlde o zaman tedâfıdır. Peki hangisi buradaki makama uygundur? Vel-ezvelu <tuh> ev <tuh> <tuh> Birincisi yani hali müteradife olarak getirmek nedir? Makama daha muvahıdır, daha uygun. İfade önemli. Bu ifade içerisinde konuşacağız. İştisatın <gülüyor> sigatını kullan. Daha muvâfıf. Yani buradaki besmele ve hamdelerinin ahvali mütedâkile değil. Ya ahvalin müteradite olması buradaki makama daha uygundur. Ha o zaman demek ki bu hamidenin mütedahile olarak yani hali mütedakile olarak getirilmesi de muhafıftır diyebiliriz değil mi? Bu çıkar. Yani evtap derseniz daha uygundur derseniz makama o zaman mütedakile olması da nedir demiş oluyorsunuz? Muhafıftır. Evtap değil. Daha uygun değil ama en diyebiliriz. Halbuki değil. Burada hamiden kelimecini hali mütedakile olarak getirmek caiz değil. Bunu kim söylüyor? Bolla Kusredin kendisi söylüyor. Nerede söylüyor? Telviha yazmış olduğu haşiye de kendisi söylüyor. Niteki Hizmiri ona atıpla diyor ki uzundur Hizmiri'nin ibaresi. ama şimdi öncelikle şunu söyleyelim de evsat ile muvafakat meselesine ikinci olarak girelim. Diyoruz ki makama daha uygundur. Makamımız nedir ki bu hâli müteracife yapmak ona daha uygundur ifadesini kullandık. Şimdi burada bir derdimiz var bugünkü derste. O derdimize şimdi girecek tabii. Nedir o? İptida meselesi. İptida meselesi derken ne demek istiyoruz? Peygamber Efendimiz ve vesselam bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki Kulun emri fitan la ubda bi Her iş ki ona besmele ile başlanılmazsa onun bereketi kesilir. Başka bir hadisi i şeriflerde hadis-i şerifindeyse buyuruyor ki kullu kelami la ubda bi Her kelam ki ona besmele, hamdele ile, hamd ile başlanılmıyorsa onun bereketi keşiktir. Şimdi, besmele ile başlama, ham ile başlama. Bu iki hadisi şerifte birinde besmele ile başlanılmazsa bereketi kesik buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diğerinde ise hamd ile başlanılmazsa bereketi keşiktir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Soru, bir dişer aynı anda hem başmela hem hamdele ile hamd ile başlama mümkün müdür? O ibtida manasına yapacağınız yoruma bak. Ki ibtida dediğimiz zaman bizim aklımıza ilk gelen zahir olan mana nedir? İbtidai hakikidir. İbtidai hakikti nedir? Ne ile başladınızsa ibtidadır. Misal bir işe başlıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim dediniz, ibtidadır. Peki hamd ile de başlamamız gerekiyor. İptida bitti ise. Çünkü diğer hadis-i şerifte ne vardı? Hamd ile başlanılmayan herhangi bir söz, bereketi kesip olan söz. O zaman bizim sözümüzün bereketi kesip mi kalacak? İptidadan ilk zahir olan mana bu. Hangisi? Hakiki iktidar. Hakiki iktidadır zahir olan mana. Şimdi buna göre yorum yapacak olursak mümkün değildir ki hem Besmele ile hem de Hamdele ile ne yapalım? İptida yapmış olalım. Çünkü biriyle iptida, diğeriyle iptidayı ortadan kaldırır. Eğer işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyorsanız, hakiki manadaki iptidadan bahsediyorum tabi ki, o zaman ham ile başlamayı terk etmiş oluyor. Veya başlarken Elhamdülillah diye başlıyorsanız, Besmele ile başlamayı terk etmiş oluyor. O zaman bizim öyle bir iptida yorumu ortaya koymamız lazım ki bu iptida hem besmeleyi içerçin, hem hamdı içerçin, hem salatı içerçin, üçünü de içerçin. Demek ki bizim makamımız bu. Makama daha uygundur diyoruz ya böyle bir makamı tespit edelim. Makam bu. Nedir makam? Bizim öyle bir iptida manası bulmamız gerekiyor ki o iktida manası iki hadis arasında zahirde görülen çelişkiyi ortadan kaldırsın hem de bu iktida manası besmele ile istidada olsun, ham ile iktidada olsun, salat ile istidada olsun, hepsini içerisine alsın. Makam bu. Bu ma makama uygun olan buradaki hamiden halini es ted tahtındaki en eden hal yapmayı gerektiğini var. Daha muvaffuk dedi. Hayır, olması gereken bu. Niye olması gereken odur? Onu da söyleyeceğim. Olması gereken budur. Çünkü buradaki makam neyi istiyor bizden? Siz öyle bir iftida manası bulun ki bu iftida manası iki hadis arasındaki zahirdeki o tezatı, çelişkiyle atsın, ortadan kaldırsın. Çünkü iktidayı hakiki manasıyla hareket ederseniz iktidar sadece besmele veya sadece hamdele ile olacak. yeriyle olmayacak. Hatta bir de falatı ekleyeceğiz ona. Falattan pek, pek konuşmuyoruz. Ondan niye pek konuşmadığımızı biraz sonra ifade edeceğiz. İşte makam bu. Böyle bir iktida manası bulmak. İşte bu makam bu iktida manası makamına uygun olan buradaki hamiden selimesini Türkçe Bismillahirrahmanirrahim. İbi, etdi olun tahtındaki eneden hal yapmayı gerektir. Yapınca o iftida manatı sağlanmış oluyor mu? Oluyor. Onu biraz sonra ibarede anlatacağı ki şu anda ben söz olarak demiyorum uzamasın zaman şimdi. İbare anlatacak. Ama makamımız bu. Daha uygundur diyoruz. Epte onun tahtındaki eneden hal yap daha uykumdur sözü neyi gösteriyor? Demek ki Ebtebi'un'un tahrındaki emeden değil de rahime orada nezye-mentiyah olan mülke-i intikal eden, emeden hal yapmak yani hali mütedâfile yapmazsa makama muvâfıftır o zaman. el değil ama muvâfıftır. Hayır muvâfıfta değildir. Musallif'ın sözünden o anlaşılıyor ama muvâfıf değildir. Neden? İşte o biraz önce anlattığımız iktidar. Öyle bir iktidar olacak ki Beşmeleyi Hamdeleyi Salveleyi hep Hepsiyle iktidar aynı anda olmuş olacak. Onun olabilmesi için bu halin yani hamidenin Bismillah'ın tahtındaki eneden hal olmaması gerek. Onun için Allah'a kutluyor. Kendisi birkaç misal vermişti İzmir'den. İsterken kısaca söyleyeyim onu size. Bir kat var diyor ama buna. Böyle kendisi, alakeliye yapmış olduğu hakiyede açıkça ifade ediyor ki ne ifade ediyor Enjoyla hamiden halen mte daqla ten yon ula. E, hamiden kelimesi birinci halin tahtına intikal eden zamirden hal kılınacak olursa, hali mütedâfile yapılacak olursa, layık bakın kendi ifadesi. Wallahus devin kendi ifadesi. Caiz olmaz. Neden? Bir kevmiye muhillen bir tesliyeti beyne huve beyne tesliye. Çünkü besmele ile hamd arasında yani hamd ile besmele arasında eşitlik sağlamaya çalışıyoruz biz. Hangi cihetten eşitlik sağlamaya çalışıyoruz? Hepsi de iktidanan altındadır. O eşit iktidar da bunlar eşittir. Onu sağlamaya çalışıyoruz. Biz bunu sağlamaya çalışırken tutup da dersek ki Hamiden kelimesi, efteki onun sahfindaki eneden değil de, Bismillah'ın sahfinda kendisine intikal eden eneden halbiden dersek, bu bozmuş oluruz. Hem de ne kadar bozmuş oluruz biliyor musunuz? min miniklal alttım. Alttım bozaçandan daha çok bozmuş olur. O da nereden çıktı şimdi? Gerçi konumuz değil. Ama biraz sonra Allah hüsr-ü zaten Nihat'ta bunu metinde alacak. Ve terekel affe diye bir başlık atacak. Yani Bismillahirrahmanirrahim ve hamdan. demedim Allah hüsr-ü. Ya Bismillahirrahmanirrahim hamiden. Neden? O tesliyeye zarar vermesin. Hangi tesliye? Biz iktidada besmele ile hamdeleyi buluşturmaya çalışıyoruz iki hadis arasındaki zahirdeki çelişkiyi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu eşitliği sağlamaya zarar vermesin diye Lollah Husrev Besmele ile ham arasında affı terk etmişti. Bundan dolayı o affı terk etmeyip hibbetseydin bu bir zarar verecekti ya burada hamideni hali mütedakile olarak besmelenin altındaki zamirden hal yaparsak o ondan daha fazla zarar o zaman demek ki bizim burada daha doğrusu Molla Kusrevi'nin demesi gereken ''Vel evvelu muvâfikun'' olmalıdır. ''Evfaku'' deyip. Neden? Molla Kusrevi'nin kendi ifadesinden ve daha birkaç tane daha gerekçe var. O da hepsini okuyamıyoruz tabii Yani yoksa metni hiç götüremedim. Peki. ''Vel mana'' ''Bismillahirrahmanirrahim'' ''Hamiden'' Mâna nedir? Hal yaptık onları Espedi Yunan Tâhı'nda ki neden? Muteberriken bismillâhi effedûl-ihtâbe hamidem. Mâna bu. Mâna muteberriken bismillâhi, Allah'ın ismiyle bereket denerek Espedi'ul-ihtâbe kitâba başlıyorum, hamidem, hamd Hemen burada bir soru gelebilir. Neymiş o? Yahu biz ta, Bismillahirrahmanirrahîm derken oradaki ta, mülâbeşet içindir. Ve ne dedik? var lâ gib değil, varp müstakardır. Oradaki etkinin alt hatındaki neden hal bir? Bunu derken ne demek istiyorduk? Varp lâ gib değil demek istiyorduk. Halbuki bu mana bilinmesi, mütevellikenmişin lahir derken, mütevelliken efeale, ammeden değil, efeale hasteden. Yani oradan ederse, da ne diyor efeale? Efeale hasta ederse hal ne olur? Lâ olur. Yani. Yani biz orada müstakar yapalım, hal yapalım diye uğraşırken mana takdirini yaparken nasıl bir takdir yapıyoruz? Takdiri tutuyoruz, müteberriken bişkillah diye yapıyoruz. E oldu mu şimdi? Oldu. Nasıl oldu? İşaret ediyor Güzel Musallı. Diyor ki, ben burada müteberriken bişkillah derken zaten dikkat ederseniz evvelimle mana budur. Mana. Ben manayı takdir ediyor. Yoksa buradaki besmele Bismillahın bası o artık ne ediyor falan değil. O müteberlikeni orada cikletmeye de dedi kaptım mı? Nedir o kaptım? Mütebikken aslında takdir edilmeliydi. Mütebikeni değil de müteberlikeni takdir ederek şunu söylemek istedim. Mütebikken Bismillah ya ama bir itarik O intikam, o ilişki aynı zamanda neyi değiştiriyor? teberrükü de içeriyor. Teberrük yoluyla olan bir işti. Onu da vurgulamak istiyor. Ve evet. şimdi dersin ikinci bölümüne gidiyor. Ara Rahmani tarikatı ale tarikatül mutaarefeti isham bil tawfik. Beynama atrajhu Abu Awana, yasmahi al-tan, irajhu akudum hadisleri, kull amrin gibal la yatafu fihi bismillahir rahmanir rahim, fa wa'ddu. Wa ma atrajhu al-mata'i. Rabbu da'u da kullu kalamun la yutfihi bihamdillahi İşte bu iki hadis şerif arasında uyumu sağlamaya, ne? uyum sağlamak. Çünkü zahirde tezat var hadisler arasında. Uyumu sağlamaya işaret etmek için muhakkak üzere diğer kitaplarda besmele ve hamdın uslubunu değiştirir. Değiştiriyor. Bu yolu tercih ettim Allah'ım. Hangi yol? Besmele ve hamd ve salatı. Salatla gelecektir az sonra. Hal yaptı. değiştirdi. Bu yolu tercih etti. Hal yapma yolunu tercih etti. Ne üzerine tercih etti bu yolu? ale tarikatın müteavrasıdır. olan, yani daha önceden, alimlerin kullanmış olduğu adet haline gelen yol üzerine hal yolunu tercih etti. Daha önceki alimlerin besmele, ham ve salatta tercih ettikleri yol neydi? İki yol var. Ama iki yolun ikisinde de, daha doğrusu besmeleyi tarafa bırakıyorum da, ham ile salatta tercih ettikleri yol neydi? İki yol. Neydi o iki yol? Ya hamdı cümleden, cümleyi ismiyeden onu da yapmak, birinci yol, ikiinci yolda cümleyi ismiyeden onu da yapmak. Yani ya elhamdülillah diyeceklerdi, elhamdü hamd nedir? Lillahi Allah'ı mahsustur. Hamd ne yapacaklardı, müşrebini ne yaparak? Cümlede onu da yapacaklardı. Ki öyle mi diye çıkıyor. Yani kendisinden öncekilerin yolu bu idi. Hamd beyan etmek. Salat'ta da aynı şekildeydi. Ve salatu alem sallallahu aleyhi ve sellem idi. Yani hafıda yapıyorlardı. Salat'ın cümleyi bu. Veyahut da ahmedullah. Cümle-i diniye yapıyorlar, yapıyorlardı. Hamd-ı mükemmel cümleden onu da yapıyorlardı. Veyahut da sal alemleri Salat da aynı şeyi Daha önceki ört haline gelmiş, adet haline gelmiş olan bu yolu, bu yol üzerine Molla-Kosre hangi yolu tercih etti? Ham ve salatı hal yapma yolu. Yani umde yapmaktan çıkarıp kelamda, huzda yapma yolunu tercih etti. Dahri ifadesi. Hal yaptı Kayıp yaptı yani. Asli unsur değil de kayıp oldu. Burada ham resolat. Neden? Niye bunu yapıyor? işaret İşaret etmek için. Dikkat edin, ifade önemli. İşaret. işaret etmek için. Ha beni işaret ediyorum Allah-u ibaresi. Neye işaret ediyor? Bir tevfiq, muhat, uyum sağlamaya işaret ediyor. İki hadis arasında işte ileride okudu. Beyne Mahrecu Latif'i okuduk onları. Yani Ebu Havane vecihhuhibbanu, İhraç etti, İhraç etti veya Muttamedafi ile Ebu Davud'un İhraç etti şeklinde hamd hakkındaki hidaya dair bu iki hadis arasında dahiyetene var. Bir fesat, bir çelişki var. O çelişkiyi kaldırıp iki hadis arasındaki uyuma işaret etmek için böyle bir hal yapma yoluna için. Ne demek bu? Şimdi, şu soruyu hemen sormak lazım burada. Yahut önceki ört olan, adet olan ham ve salatta gerek cümleyi içmizdeyle elhamdülillah, gerek cümleyi içmizdeyle ahmadır dediği zamanda, dediği zamanda, bu iki hadis arasındaki Zahirdeki çelişkiyi onlar kaldırmıyorlar mı? Onlar bunu da biliyorlar. Yani besmele hakkında bir hadis var. Eğer her bir kanı yüce olan işte ona besmele ile başlanılmasa bereketi keşif olur. Her bir kelam ki ona ham ile başlanılmasa bereketi keşif olur. Bir kişiyle aynı anda hafifin iktida anlamında başlama imkanı var mı yok? O zaman besmele ile başlarsanız hamd ile başlamayı terk edeceksiniz. Ham ile başlarsanız, esnеле ile başlamayı terk edeceksiniz. Şimdi Allahü Vüze kendisi bir yol buldu, hal olarak getirdiği hamd ve salatı, sadece işaret ediyor. <gülüyor> sadece ne yapıyor? İşaret. i̇şaret ediyor ha. O zaman mütearraf olan, yani daha önceki alimlerin cümle ismiye ve cümleyi bilgi olarak getirdikleri hamd ve salatta olmayan nedir işaret etmek? Sadece işaret etme olmayor. Ama ister hamdu ve salatı cümleyi işleye cümleyi içmeye diye müteahhit olarak getirsin, İsterse de Allahu yaptığı gibi hal olarak getirsin, her iki takdirde de buradaki iktidadan ettiği iddayı görürüz ya. Bu iddadan kast edilen nedir? İftidai ortiül muntetdir. İftidai orti. Şu kadar var ki, iftidai orti ne demek? ben onu söyleyeyim de işarete geçelim. İftidai orti demek, bir kişi ki konu nedir orada kitap tasnif eder. Mullah Hüsnü veya diğer bir kişi kitap tasnif etmeye başladığı andan konuya girince kadar olan bölüme ne derler? i̇ptidâ kitap derler. Nerede? Örtse. Örtse buna ne diyorlar? i̇ptidâ kitap Kitâb diyorlar. İptidâ-i işte budur. Ve evet. İptidâ-i Örtî'de bakarsanız bir tarafında göreceksiniz onu. İptidâ-i Örtî'de yok. Yani ki i̇ptidâ bu manada tarif ederseniz burada bu iktidada birinci olarak şu var, ikinci olarak bu var, üçüncü olarak bu var. Böyle birinci, ikinci, üçüncü dedir bir taatbide gidemezsin. Ya tek iştir o. İktidalı kitaptır o. Bütün. Böyle olunca ham resmene de, da, hallene de ne oluyor? O iktidayı öfünün içerisinde yerini alıyor. Yerini alınca ne oluyor? İşte hadisi şeriflerde beyan edilen Hani kullu emrin lem yübde diyoruz ya bir iktidadan bahsediyoruz. Beyan edilen iktidadan maksat da iktidayı ört değildir. Dolayısıyla bir insan bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina ila akibidi diyecek olursa hepsiyle ne yapmış olur? Örtü <gülüyor> iktida anlamında işe başlamış olur ve işinin bereketi de kesin olmaz. Lollafus revi hali hamd ve salatta tercih etmesinin sebebi nedir diğerlerinden farklı olarak? Onların ibareci, yani siz hamle ve salatı cümleyi içmeye cümleyi fiili olarak getirirseniz direkt olarak diyeceksiniz ki bizim maksadımız buradaki iktidadan nedir? İktidayı özlüğüdür, biz iktidayı buna hamletiyor. Ama ibarenin onda bir işareti yok. Eğer cümleyi içmeye cümleyi fiiliye getirirseniz işaret ibarede yok. Ama eğer ham ve salatı ham olarak getirirseniz, bu hamle ne var? İşaret var. Nereden biliyorsunuz? İşaret nedir burada? İşte şimdi Allahü Teala bu işaret ediyor. <gülüyor> ve bu hu hu zamiri ishara gidiyor. Allahü Teala'nın ibaretinin ham ve salatı hal yapmamız sebebiyle. İstidâ'nın istidâye ortaya mümtede işaret etmesinin gerekçesine bir şudur. Emen istidâ't kitab, sanun istidâsı, yortavrutin urti, ørti itibara alınır. Ne olarak mumtedden min el-aqb, tespit başlama anından itibaren uzuyor. Nereye kadar uzuyor? İle şuruq fi'l-bahs, konuya gelinceye kadar uzuyor. O alana, oraya kadar ha başladı desmen el çektiği hangi usulden bahsederiz? usul mes'elelerine girinceye kadar olan bölümün hepsi nedir? İktidak. Ve yukarimuhu <gülüyor> ve yukarimuhu İktidak kitaba gidiyor. Ve yukarimuhu İçerisine alır. Yani içerisinde olur. Neyin hu? Bu iftidak kitabın içerisinde olur. Selebbüsü bir <gülüyor> teşkiniyettir. Beşmene ile telepuş, bereketlenme bir. Daha ne onun içerisinde olur iktidai kitabın? Velhamdû. Hamd onun içerisinde olur. Eğer iktidai ortayı mümfef olarak alırsanız. Ve salâtü salat da onun içerisinde olur. Dolayısıyla bütün iktidalar bunun içerisine giriyor. Şimdi, Molla Kusre'nin hal getirerek buradaki iktidadan masalın iktidai ortayı olduğuna işaret etmesi nasip oluyor. Velemmâ <gülüyor> kayyedehû. Ne zaman ki mutanlık. İktidâ-ül kitabu efteki ul kitâbı diyorduk ya, o efteki ul kitâbı, oradaki kitâba iktidâyi kayıtladı, bil-ahvâl. Değil mi? Bismillahirrahmanirrahim birinci hal. Hamide ikinci hal. Biraz sonra ve mutalliyen diyecek üçüncü hal. Hallerle kayıtlayınca, ulim-e anlaşıldı ki, ennehu arâde, Allah husra ne yaptı, kastetti. Neyi kastetti? İktidâ-el-muntedden. anlamda ki, tasmife başlamadan bahse girişe kadar uzayan iptidayı kapsetmiş. de bu iptidayı münkette bulunmaz bidûn-i şeyhim minha besmele hambele falbere yani bu kayıtlardan hiç biri olmadan o iptida olamaz. Niye? İşte can alıcı nokta burası. İşaret noktası burası. Diyor ki İlla hücud edin mukayyedi hücud-i kayıp olmaksızın varlığı yoktur. Bu mutlak bir ifadedir. İlla burayla ilgili olmadı. Siz bir şeye mukayyet diyorsanız, orada mutlaka ne olmalıdır? Kayıp olmalıdır. Çünkü kayıptır. Mukayyet tabiri kullanılamaz. Bir şeyin kaydı olacak ki o şeyi ne diyebilenim? Mukayyet diyebilenir. İşte burada da, onumuzda mukayyet nedir? İktidar. Çünkü resmele, ham, sanak ondan hal değil mi? kayıt nedir? Besmele hamdele hal veledir. İşte o kayıtlar olmadan ne olamaz itibad. Kayıtların olmak bilmem biçse itibadın olması ne demektir? Oradaki itibaddan maksat itibaya uymaktır demek. Bakın şarifet ona. İşte böyle kayıt yaparsanız Allahu Teala'nın yaptığı gibi besmele hamdele salveleyi hal olarak itibaya kayıt yaparsanız o iktidadan maktabın iktidayı orduyum hümtet olduğuna işaret etmiş olursunuz. Ama daha öncekileri o mütearraf dediğimiz Elhamdülillah, Ahmetullah'a derseniz böyle bir işareti orada bulamazsınız. Mecburen iki hadis arasındaki zahirdeki çelişkiyi kaldırmak için hamil yapar. Ama işareti yok. İçhamallah bu sefer, sırf bu işareti yapabilmek için Önceki alimlerimiz olan o uçu bunu ne atmıştır, Biz de bundan dolayı bu kadar konuştuk Şimdi, la tilmahu qadme. Öyle. de öyle bir konuya gireceğiz ki bu konu aslında bir derşi konu. konudur. Lakinne hu kaddeme et teşmiyete suraten leanne ta'rıza zahiriye beynel nassayni dinâen alâ hamdil istai alet aniydi bâkim bâhdi. Ve'l cem'u mumsunun ve'l yukmel ahaduhum ala'l hakikiyi vel âkaru ala'l izâfiyi fe te'essa bil kitab-i vâridi takzim ben derim ki bu dersi bir sona bırakalım. Şimdi istiyorum ki bu konu anlaşılsın. Gerçekten karmaşık yani Yani ona biraz zaman ayıralım. Gerçekten. Yoksa fıkıstan çok az bir şey okuyacağız. Öyle görünüyor o zaman. Bunu bir sonraki derse bırakalım. Acele etmiyorum. <gülüyor>